Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Maïs. Günaydın. Günaydın. Ankara'da soğuklar başladı herhalde. Evet. Ee, Mevsim normal normaliyetin... değil. Uygun olmayan bir şey başladı. Öyle mi? Ee, İstanbul'da Gerçekten da, da satıyor. yağışlı bir Kesinlikle. hava var. Ve artacakmış da deniyor. Peki biz bütün dünyaya yayıldığı görülen bu işgal hareketleri üzerinde biraz konuşmaya başlamıştık zaten. Wall Street'i işgal adlı protesto gösterilerinin aynı zamanda Avrupa'da da büyük bir ivme kazanarak dünyanın bütün şehirleri Avrupa'dan Hong Kong'a kadar, Tayvan'a kadar giden bir hareket olarak yayıldığını görüyoruz. Hala pek ilgi gö görünmüyor falan diye yorumlar çıkıyorsa da bazı sağcı ya da kafası çalışmayan yazarlar tarafından öyle değil anlaşılan. Ya şimdi bu aslında bu e Dünyanın son 30 yılda yaşadığı bu finansal küreselleşme ve finansal serbestinin e, ara faturaları e, çok yaşadık gelişmekte olan ülkelerde. Gelişmiş ülkelerde de e, ciddi Amerika Birleşik Devletleri dahil sinyalleri bu son 30 yıl içerisinde görüldü. Ama 2008'de başlayan kriz e, gelişmiş ülkelerde de e, bu finansal düzenin, finansal Organizasyonunun son 30 yılda neoliberal finansal yapılanmanın sistemin çöküşünü ortaya koydu. Ve işte tüm bu yaşanan süreç bu toplumların içerisindeki yoksullaşan kesimlerin tepkisine de sebebiyet veriyor. Bununla ilişkin aslında çok uzunca bir süredir bu finansal sisteme ilişkin içeriden hem dışarıdan. Çok ciddi e, eleştiriler e, hep yapıldı, yapıla geldi. İçeriden kastım sistem içi iktisatçıların, sistem içi e, sözcülerin e, bu planmaya ilişkin e, eleştirileri, aynı zamanda e, kapitalizm dışı e, görüşlerinde bu konuya yaklaşımları vardı. E, şimdi yani bu e, finansal e, liberalizasyonun yani serbest deregülasyonun yani denetim dışı deregülasyondan denetimizin azalması devletin e, rolünün azaltılması e, ve finansal akışların serbest bırakılmasına ilişkin böylesine bir e, düzen kuruldu şimdi bu düzeni ne ilişkin bir iki şey vermek istiyorum bu bankacılık sistemi finans sisteminin e, bu deregülasyonlara e, siyaset üzerindeki etkilerini derelegülasyonların sağlanması serbestinin sürdürülmesi ve denetimsizlik üzerine yapılan bir araştırma var. O 2009 yılının başlarında e, bu finans sektörü için sadece Washington'da e, siyasi etki kurmak, siyasetçi üzerinde e, finansal liberalizasyon ve regülasyonların ilişkin kararlar çıkmasını sağlamak, bu kararların sürdürülebilirliği devam etmesini sağlamıyor dönlük. 3000 lobici 5 milyar dolardan fazla 1998-2008 yılları arasında e, para harcamış. 3000 lobici 5 milyar dolardan fazla bu bugün finansal krizle oluşan pek çok kararın, politik kararın alınmasını sağlıyor. E, bu 3000 lobici ve 5 milyar dolar üzerindeki harcama ile siyaset üzerindeki etkileri bunlar. Wall Street'teki yatırım kuruluşları, ticaret bankaları, işte büyük bunlar, gayrimenkul şirketleri, sigorta şirketleri e, siyasi bağışlar için sadece 1.7 milyar dolar, lobiciler için de 3.4 milyar dolar para harcamışlar. Bu rakamlar Avrupa'daki iki kuruluşun ortak hazırladığı e, bir rapor e, alıntı. E, 2007 yılındaki işte bu Lobici sadece finans sektöründeki endüstrideki bu kararları e, finansal krize yol açan e, kararların alımına ilişkin, çiftlerin arasında mesela sermaye türev araçlarının e, denetimine yasak getirilmesinin önlenmesi, ticari bankalarla yatırım bankaları arasındaki bütün bu denetim şehrinin e, unsurlarının kaldırılması, Ondan sonra e, çoğunluk da, e, işte faizlerle verilen e, denetimsiz e, kredilere yol veril yön verilmesi ve bütün bunlar için sadece e, finans sektöründe 10 yılda Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasal etki yaratmak için 5 milyar dolar harcanıyor. Bunun dışında otomotiv sektörünü düşünün. Ee, diğer enerji sektörünü Kimyadan ilaca kadar uzanan şeyleri e, Bir de lobicilerle tabii e, bu Buraya finansal tabii Petrol özellikle petrol, enerji, enerji ve kömür, kömür. Ee, Sadece bu finansal sektör için Söylüyoruz Bu e, finansal sektördeki yaşanan bu gelişmeleri Bir de şöyle bakmak lazım yani Zaman zaman yani 10 yıldır yoğun bir şekilde yapıyoruz. Türkiye krizi'nin hemen sonrasında yayınlarımıza başlamıştık. Türkiye'yi finans, kapital ve medya kapitalinin iç içediği ben hep bahsederiz. 1980'li ve 90'lı yılların e, süresi içinde dünyada da benzer bir e, durum vardı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde iletişim e, e, sektörü, lobicilerle finans sektörü iç içe bir yapılanma içerisinde oldu. Ee, yine izninizle çok şey yapmadan bir rakam Estat vermek mi? istiyorum. 1983 yılında 50 tane e, şirket ABD'deki tüm medya kuruluşlarının kontrol ediyormuş. Bu 92 yılına geldiğinde 30'un altına düşmüş. 2004 yılında ne kadar biliyor musun? Altı kuruluş. 6 evet biliyorum. Şimdi e, böyle bir iç içilik var. Finansal sektör. Ee, ve iletişim sektörü. Ee, ondan sonra birlikte e, bu e, düzenin e, kararlarının alınmasında e, ve kararlı bazı da kararların uygulanmasında e, bir sadece lobi faaliyetleri bu düzeyde. E, bunun dışında tabii ki, yani bu düzeni serbestleşme ve deregülasyon düzenini e, ideolog ideolojileri var. Bunlar medya mesela bir de uluslararası kuruluşlar var. Bunlardan işte İME Dünya Bankası, OECD gibi kuruluşlar, bu dünyadaki son 30 yıldaki finansal liberal sistemin çıkan sermaye sermaye hareketlerinin serbest bırakılıp ve bunların herhangi bir denetime al olmaksızın çalışmasını öngören ve bunun ülkelerin ee, gelişmesini, büyümesini e, anahtar, e, altın anahtar rol oynadığını e, propagandalarıyla yaklaşımlarıyla önerdeki iktisat politikalarıyla kurumlar da var. İşte bunlara ilişkin isyan zaten önemli ölçüde başladı. E, sistem içi iktisatçılar arasında. Bir de finansal serbestliğiyle biliyor musunuz? Büyüme arasındaki ülkenin gelişmişliğini bu sağlar diye bir akademik çalışma da yok biliyor musun? Yani bütün bunlar yapılırken yani finansal serbestleştirme eşittir bir ekonominin ilmesi ve refaha sağlanması bu bir propaganda işte politika aracı olmasına karşın, finansal serbestleşmenin ekonomik büyümeyi sağlayacağını söylemelerine karşın kanıtlayan bir çalışmanın da olmadığını ortaya e, şey koymamız e, belirtmemiz lazım. Tabii ki bu. Yani gelişmekte olan ülkelerde sayısız krizlere yol açtığı gibi e, geliş ülkelerin kendi ülke vatandaşları arasındaki derin uçurumları da beraberinde gitti. Yani ee, geçen hafta bir miktar bahsetmiştik. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde iyi beslenmeyenler, açlık tehlikesiyle karşı karşıya dört milyon dört milyon çocuk var. Elli milyon kişiye ulaşan iyi beslenmeyen bir nüfus var. Mesela Avrupa'ya baktığımızda yine A, B gelir ve yaşam koşulları araştırma enstitüsünün bir araştırmasına göre sadece Avusturya'da bir milyon on sekiz bin kişi yoksulluk sınırında yaşıyor. Yani, evet e yani pardon sözünü kerttim Amerika'da 46 milyon diye son basılan yoksulluk hesapları bu en yüksek 52 yılda en yüksek sayısına çıkmış 46 milyonla fakat Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yoksulluk seviyesi oldukça eski bir artık modası geçmiş bir formüle göre. E, hesaplanıyor. hesaplanıyor, ya açık bir şaka gibi aslında diyorlar yani bu mevcut verilen resmi rakamla e, Birleşmiş e, Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir ana e, metropoliten bölgesinde bu parayla 3 ya da dört kişilik bir aileyi beslemeniz imkansızdır diyor. Buna rağmen de böyle üstelik de milyonlarca Alo Alo duyabiliyor musunuz Alo Alo Alo, bir bağlantıda problem oldu. Şimdi duyuyorum. <gülüyor> duyuyorum. Size. Yani şuna rağmen diyor yoksulluk seviyesi resmi olanın dışında da milyonlarca insan resmi olarak yoksul olanlar e, derin yoksulluk içinde yaşıyorlar. Yani bu verilen 21 bin, 22 bin dolarlık şey yıllık herhalde herhangi yarısını bile yiyemiyorlar ve 19 milyon Amerikalı'nın da 2009 son rakamlar 2009'dan geliyor derin e, yoksulluk içinde olduğu hesaplanmış oysa finansın elinde bulunan yani Amerika'nın en önemli bu e, servet ve kudret ilişkilerini analize edenlerden William Domhoff'un belirttiğine göre %10'luk bir bölüm, %90'ını Amerika'daki bütün bu bonoların, hisse senetlerinin, trust fon, e, fonlarının ve equity dedikleri işte şeylerin e, ve ev dışı gayrimenkullerin dörtte üçüne sahipmiş. Ve asıl diyor mali e, servet zaten esas olduğu için e, gelir üretici varlıkların getirilerin. Domhoff diyor ki bir yüzde onunun Amerika'yı tamamen sahip olduğunu söyleyebiliriz ve daha da yukarı gittiğiniz zaman yani en yüksek şey gittiğiniz zaman ilk yüzde bir yüzde sahipmiş ülkenin bütün servetinin. Ve gerçekten süper zenginler ilk binde bir içindekilerse bütün Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzde altısına sahiplermiş. Binde biri ve beş yüzde biri de bir milyon doların üstünde. Yüzde on üçüne Amerika gelirinin yani sonuçta dört yüz kişi kazanan diyelim onlara tırnak içinde yılda e, 300, kişi başına 300, 345 milyon dolar kazanıyormuş. Yani günde 1 milyon dolara yakın saatte de 40 bin dolar falan yapıyor galiba. Ee, yani bu eşitsizlik e, rakamlar e, Amerika Birleşik Devletleri içinde, İngiltere içinde, Almanya içinde, Fransa içinde, G7'ler içinde Avrupa Birliği ülkeleri içinde e, gelir eşitsizliği, Kanada içinde e, ülke insanları arasında e, fena halde kat ve kat artmış durumda. Bunların rakamları e, yani açıklaman rakamlar var. E, Eşitli i̇şte kuruluşların ya da e, yöntemleri düzgünleştirilerek daha da derin e, ortada olan rakamlar belli. Gerçekten e, bu gelişmiş ülkeler e, nüfusları içerisindeki gelir eşitsizlikleri, vatandaşları için gelir eşitsizliği kat ve kat e, arttığını e, görüyoruz. Ve o açlık ve yoksulluk sınırlarının yani o, sanıyorum e, şimdi şey yapayım mı? 12'si Avrupa Birliği ya da gelişmiş ülkelerin yoksul vatandaşlık sınırında yaşıyor. Dediğiniz gibi bununla birlikte e, yani mesela e, sadece 2006'de 1.5 trilyon e, dolar, milyar, 1 trilyon 500 milyar dolar civarında silahlanma harcısı, harcaması yapıldı. Bunun yarısını ABD yapıyor yani ABD e, dünya nüfusunun e, 23'te birine bir sahip bir e, 300 milyon nüfusuyla e, silahlanma harcamalarının %48'ini yapıyor. Tabi bir yığında silah satıyor yüz milyonlarca dolar ama sağlık sigortasından olmayan 50 milyon aşkın e, insan bir o kadar evsiz ve açın yaşadığı bir ABD e, ile karşı karşıyayız. İşte açlığın ve yoksulluğun arttığı. Aynı şey İngiltere İkinci sırada geliyor, İngiltere'nin yokçuluk, İngiltere'deki harcamalar da çok ciddi bir harcama. Sırasıyla Fransa'nın İngiltere toplamı 3-4 ülkenin Almanya'da İtalya'da İtalya'yı da, İtalya da dünyadaki silahlanma harcamalarının çok büyük bir bölümü bu ülkeler tarafından yapılıyor. Bir taraftan baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece kozmetik harcamaları 8 milyar dolar ee, Avrupa 11 milyar dolarını Dondurmaya harcıyor yani evet. 50 milyar dolar sigara harcaması 105 milyar dolar Avrupa'nın e, şey var e, Alkol içki harcaması 400 milyar dolar da dünyada Uyuşturma <gülüyor> madde harcaması var Böyle bir listeyi arka arkaya getirdiğimizde Bunların çok cüzi bir bölümü Dünyada açlık ve yoksulluk Sorunlarını çözüyoruz ABD'deki e, Cezaevleri dünyada en büyük cezaevi nüfusun ABD sahip 100 bin kişiden 760'ı e, tutuklu ve hükümlü olarak kalıyor. 2 milyon 310 bin kişi. Ve bedavaya neredeyse bedavaya yakın çalıştırılıyorlar. Tabii. O da bu, ayrı diyorlar. bir sektörü. Fakat buradaki tabii önemli noktalardan biri bütün bu rakamların kıyaslamalarını aslında bizi vardırması gereken noktalardan biri de şu olmalı herhalde. Yani bu işin politik ve demokrasi politikaya ve demokrasiye olan yansıması yani John St Paul Street'in bir yazısını okuyordum geçenlerde ziynette ee, Amerikan felsefeci ve eğitimcisi John Dewey'in yüz yıldan fazla zaman önce şeyi söylediğini hatırlatıyor politika zaten büyük işletmelerin büyük şirketlerin topluma yansıttığı bir gölgedir dediğini. Şimdi aslında bu demokratik bir açığa dönüş demokrasi açığına dönüşmüş durumda artık. Yani Chomsky de geçenlerde söylüyordu. Yani Duin gölgesi artık kara bir bulut haline aldı. Bütün toplumu içine alan ve politik sistemi yani şirketlerin gücü iktidarı ki artık neredeyse tamamen finans kapitale inmiş durumda. Öyle bir noktaya geliyor ki her iki mesela iki büyük parti işte Amerika'nın diyor artık geleneksel partilere benzemekten çıktı çoktan. Normal olarak nüfusun temel o tartıştığı konularda ne düşündüğünün çok daha sağında yer alıyor diye bir konuşma yapmış ki buna katılmamak mümkün değil bence. Asıl sorun da burada yani. Demokrasi olamıyor yani. Evet, yani şöyle bir şey hatırlıyorum. Galiba bundan böyle bir 7-8 yıl önce olması lazım. Nikan online, Clinton dönemindeydi galiba. Yönetim kurulu başkanı Pearson diye bir adamın şöyle bir lafı vardı. Önceleri hayatımızda kiliseler vardı. Sonra bunların yerinde devletler aldı. Şimdi ise çok uluslu şirketler diyor. Böyle bir dünyanın yarattığı durumdayız. Dolayısıyla Ve o yüzde bir de tabii o şirketlerin durumu doğal çevrenin de insanların ve bütün canlıların yaşayabilecek bir yer olmaktan çıkartacak şekilde devam ediyor. Yani bu her gün biraz daha belirgin olarak tam siluetlere kadar, varıncaya kadar tam bir yıkım olarak şirketlerin emrine verilmiş olan bir yıkım sürecinden bahsedebiliriz herhalde Tabii ki yani bütün e, 30 yılda damgası vuran, bu anlayış e, bütün dünyanın gezegeni tüm e, iklim buklarına sebebiyet veren şeylerin altı arkasında yatan irade bu e, bugün yaşadığımız tüm bozuklukların yani kapitalizmin krizi 1929 yılındaki büyük krizde iklimle ilişkin bir durumdan süredilemiyordu. Ama bugün kapitalizm bu kriziyle iklim krizi yan yana paralel kulvarlarda gidiyor. Bu birbirini dışlayan bir olgu değil. Dolayısıyla bugünkü krizi, bugünkü finansal krizi, kapitalizmin krizini, bugün yaşanan krizi bakarken... İklimle olan ilişkilen ilişkisini görmezden gelmek büyük bir hataya düşmek olur. Hangi açıdan bakarsanız bakın buna ee, bununla birlikte ele almak durumundayız ve dolayısıyla yani bu düzen yani bu yaratılan bu amen işte, diyeceğim yani bu olay oyunun kuralları değişmiyor hala değişti yok ve bu sonuçta e, Moskud'deki direnişler 85 ülkede devam eden, gelişmiş ülkeler ağırlıklı olmak üzere devam eden e, bu tür gösteriler, bu tür yaklaşımlar, yani atak grubuyla, o, yani 1920'lerin başındaki başlayan dünya sosyal forumları, bölgesel forumlarda dile getirilen, e, ama o günki e, şartlar içerisinde daha çok gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı problemler üzerinden e, hareket edilen o, bu, organizasyon, bu direniş, bu kalkış bu protesto bugün gelişmiş ülkelerin insanların e, yoksullaşmasının e, da birlikte o, bir, o, el alarak büyük bir şeye dönüşüyor e, gerçekten e, uluslararası bir hareket halini e, sanki birbiriyle çok organik bağıntısı e, varmışçasına ki, tabii ki bir takım bağlar var ama e, bütün dünyada büyük bir hareketleri olarak. Bu da gerçekten 30 yılının gelişmekte olan ülkelerde yarattığı eşitsizlik, adaletsizlikler, uçurumlar aynı zamanda gelişmiş ülkelerin e, insanları arasında da kat ve kat artan eşitsizlikler sonucunda oldu. Aynı zamanda e, yani son e, 10 yılda gıda ve e, tarım fiyatlarındaki artış bu yaşat yarattığı bir tahribat var gezegenin tahrip olması evet, bu yani, bağlamda yoksulluk ve açlıkla birlikte bu gelir işisizin kat kattı atması yani böyle bir sistemin devam edemeyeceğini ortaya koyuyor ama şu anda henüz oyunun kurallarına ilişkin bir değişiklik göremiyoruz Evet bu mantık yani Mantıken herkesin görebildiği bir şey ama işte sonuç olarak bir tek metelinin mantık meselesinin ötesine geçmiş olmasından sorun oradan kaynaklanıyor. ya yani Mantık meselesinde zenginler ve şirketlerin de farklı bir mantığa sahip olduğunu söylemek mümkün değil ama yani mesela Kemp diye birinin de son kitabında da The rich are destroying the earth yani zenginler dünyayı yok ediyorlar. Uh -huh. Bu bu yeryüzünü yok ediyor. Bu bir servet düşmanlığı değil ama yaşanabilir bir ekolojik sistemin artık e, yıkımı Chomsky'nin de dediği gibi kapitalist elit için, seçkinler için bir şey. E, e, zorunluluk zaten kurumsal Hı -hı. bir zorunluluk çünkü onlar milyarlarca dolar harcıyorlar, propaganda savaşı yürütüyorlar, köysel ısınma yoktur diye işte evet. o sizin sözünü ettiğiniz sayısız lobiciyi gönderiyorlar ve bütün kanunları e, uluslararası anlaşmaları filan engelleme yolunda büyük bir çaba gösteriyorlar ve modern bilimin bize söylediği çağdaş bilimin ne varsa bulguların tamamını uyarıların yok saymaya için yapıyorlar. Ve gittikçe de derinleşen bir ekolojik felakete doğru gidiyoruz. O zaman da yani meseleyi e, mutlaka bu elite karşı bir mü mücadeleye girişilmesi ve bunu da kısa bir zaman içinde yapılması gerekiyor. Yoksa zaman kalmayacak zaten evet. geri alabilecek geleceği ve bizden sonra gelecek çocuklar için yapacak hiçbir şey kalmayacağı açık ortada yani. Onun için de bu Rukotti Parkı'ndaki ve diğer bütün dünyanın öbür taraflarında gördüğümüz bu insanları, işgalcileri de kuvvetle desteklemek ve onların arasında yer almamız şart gibi görünüyor. Kesinlikle yani Miltere e, Merkez Bankası Başkanı e, şöyle bir, konu, bir konuşmasında şunu söylemişti. Dünyanın hiçbir döneminde bu kadar e, az insan, bu kadar çok insana bu kadar yüksek bir borç yapmamıştı. Bunu e, aynı zamanda dünyanın hiçbir döneminde herhalde e, bu kadar az e, insan, bu kadar büyük zenginliğe sahip, varlıklara sahip, endüstrilere sahip kesim gezegeni bu kadar tahrip etmemişti. Evet. Yani bu, bu ikisini birlikte e, değerlendirmek lazım ya yani bu krizi ekonomik felaketlerle iklim felaketleri birlikte e, yani hem kapitalizmin yarattığı bu krizin finansal sistem vesaire bu oluştururken e, bu mücadelenin ee, birlikte düşünülen e, düşünülerek yapılması gerekir. ve Bütünüyle bu dünyadaki, bu Wall Street'teki e, gelişmeleri Türkiye'de, yani Türkiye derin bir sessizlik ama Türkiye bunun çok vahşi bir şeyini yaşadı ee, 1980'li 90'lı yıllarda büyük bedeller ödedi ee, bu medya kapitalin ve finans kapitalin iç içeliği banka rezaletleri açısından ee, bu bedelleri ödemeye de devam ediyor. Ee, zaten e, 2001 krizi ve 99 depreminde getirilen vergilerin devamı da he, sanıyorum yeni kararlar e, o vergilerin de beraber e, devam ettirdi bildiğim kadarıyla. Hı -hı. Ee, bu çerçevede e, herhalde önümüzdeki günlerde hem bu o, hareketin e, nasıl bir yöne gidebileceği, nasıl değerlendirilmesi gerektiği, her kapitalizmle ilişkin kriz nasıl yani sonuçlar olur devrim ya da değişim ama bunların hepsi bir değişime yol muhakkak çünkü böyle sürdürülemiyor ne bu finansal sistemle bu kapitalizm bu dünya devam ediyor ne de iklimde yaşanan bu felaketlerle sürdürülebiliyor. O yüzden ikisini birlikte e, değerlendirerek bu mücadelede yeni e, akımların, yeni durumların nasıl oluşacağını tartışacağız herhalde. E, başvuracağımız e, çok zengin bir şey var önümüzde. Önümüzde. Zaman, e, az, var. Ama Zaman az ama... Zaman az ama... Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. önümüzde oldu galiba. Doldu, mi? evet. Peki, iyi yayınlar. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın.